Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet Lalegül TV ve Lalegül TV WhatsApp üzerinden gelen sorularınızı İsmail A. Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de sorularınızı bu iletişim adreslerinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Allah razı olsun hocam. Rabbim iyilikler versin. Cümlemize ee, inşallah değerli dostlarımıza programımızı başına hemen hatırlatmak isteriz. E, gelen sorularınız var. Ancak e, birçoğu mükerrer olduğu için benim sorum neden sorulmalı? Şeklinde e, tabii ki soran kardeşlerimiz de var. Onlara cevap olarak da e, daha önceki programlarımıza yayınlanmış olduğu için birçok sorular. E, onları bizler sitemize atıyoruz. Hem Lalegül TV'nin hem de ilmihal.com.tr adresinde özel olarak hem program şeklinde atıyoruz hem de soru cevap şeklinde atıyoruz. Oradan inşallah takip ederek soruların cevaplarına da ulaşabilirsiniz. İlk sorumuz hocam ben ücret karşılığında otoparkı aracımı çekiyorum. Bizim burada yakın zamanda çok şiddetli dolu yağdı. Bu sebeple aracım hasar gördü. Otoparkçıdan zararımı ürettirebilir miyim? Neticede aracı muhafaza etmesi için ücret alıyordu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu te'anü aleyhi ve sellem. Ve ba'du kaynaklarımıza baktığımızda bu konu yani icare akti diyoruz biz buna ee, ücerah nam ile anılan, kiralanan kişileri ikiye ayrırıyorlar Ecri Eecri Has ne demektir Ecra ve ciri Has ee, aynı anda birden fazla kişiye iş yapabilene Ecra aynı anda bir kişiye iş yapan ise eceri Hastır Örneğin siz yevmiyeci olarak veyahut da aylıkçı olarak bir işçi kiraladınız. Dediniz ki sabah 7'den akşam 7'ye kadar benim yanımda şu işi yapacaksınız. Tezgahta ürün satacaksınız. Veyahut da ben terziyim. Bana gelen işte terzilik işlemleri sen yapacaksın. Dikeceksin, keseceksin, ütüleyeceksin. Yani bildiğimiz klasik anlamda işverenin işçisine vermiş olduğu iş işleme Buna eceri has denir. Eciram nedir? Eciram ise bu kişinin kendine ait bir dükkanı vardır veyahut da ayrı bir mekandadır. Siz buna bir iş verirsiniz ama aynı anda başkası da buna bir iş verir ve bu işi yapar, yaptığı zaman sizden ücretini alır. Ne gibi? Terziler gibi, ne gibi? Kuru temizlemeciler gibi. Yani size de iş yapıyor, bir başkasına da iş yapıyor. Bunlara da eciram deniyor. Yani o kişinin siz yevmiyesini kiralamıyorsunuz veyahut da gündeliğini kiralamıyorsunuz, işbaşı onunla işlem yapıyorsunuz, evet. ameli üzerine bir kira aktı yapıyorsunuz. Şimdi bu ayrımı şundan dolayı yaptım. Bu ecir dediğimiz yani kiraladığımız kişinin elindeki mal konum itibariyle nedir? Emanet midir? Yoksa ödeme sorumluluğuna girmiş olan bir mal konumunda mıdır? Hmm. Yani onun kabz etmesi, onun teslim alması, kabze eman mı fıkıh ifadesiyle, kabdı daman mı ödeme sorumluluğu gerektirmesi itibariyle. E, bu noktada meseleyi önce ikiye ayırmamız gerekir. Gerek eciram olsun, gelecek eciri has olsun. Tabi otoparkın konumu nedir? Onu da konuşacağız. Yani. Umumi olan bir ecir konumunda mıdır? Yoksa hususi bir ecir has konumunda mıdır? Bunu da tabii ki konuşmamız gerekir. Ama önce genel kurallardan bahsedelim. Ee, sizin e, bir iş yapmak üzere kiraladığınız kişiye bir emtiayı teslim ettiğiniz zaman örneğin terziye kumaşı teslim ettiğiniz veya işte bir motor ustasına arabayı teslim ettiğiniz tamir etsin diye bu araba onun elinde kendi ile kendi helak etmesiyle ki biz buna istihlak diyoruz. Hı hı. Yani kendi gayretiyle, kastıyla onu helak edecek olursa burada elbette onun bedelini ödemesi gerekir. İster hususi bir işçi olsun, yani sadece size çalışan bir işçi olsun, gerek umumi bir işçi olsun fark etmez. Hı hı. Eğer kendi ile bir işlem yaparak onu helak etmişse, fıkıh dilinde istihlak dediğimiz olay. Ama yok o mal kendiliğinden helak olmuşsa yani kendi malı gibi muhafaza ederken hırsız tarafından çalınması hı hı. E, veyahut da başka bir nedenle yok olmuşsa bu durumda meseleyi fukaha ikiye ayırıyor. Biraz önce dediğimiz gibi umumi işçi hususi işçi. Eğer hususi işçi ise ne gibi mesela bir bakkalın yanında çalıştırmış olduğu çırağı gibi veya işte bir terzinin yanında çalıştırdığı çırağı veya bir tamirci ustasının bir servisin yanında çalıştırmış olduğu işte kalfasıydı, ustasıydı çırakları gibi. Hı hı. E, bu durumda bu kimsenin gerek amelinden kaynaklı olsun ama e, tabi kasıt olmaksızın gemek ameli olmadan kendiliğinden olsun hiçbir şekilde ödeme sorumluluğu yoktur. Yani buna göre e, bir terzi e, yanınızda çırağınız var size İşveren geldi bir kumaş bıraktı. Dedi ki bunu işte bana bir gömlek dikin dedi bu kumaştan. Siz de aldınız onu işte çırağınıza verdiniz. Kessin diye veya ütülesin diye çırağınız normal mutat bir şekilde yaparken onu yaktı veyahut da yanlış kesti. Hı hı. Neticede kişinin kumaşını zayi Bu durumda çırak mesul değildir sizle alakalı olarak. Ama sizin onunla mesuliyetinizin durumu farklı. Evet. Çırağın size bir mesuliyet yoktur. Yeter ki kasıt olmasın. Hı hı yani hata neticesi veyahut da işte kendiliğinden olan bir işlem. Çünkü onun eli sizin eli kabilinizden değerlendiriliyor. Ama eğer bu ecir, ecir am ise yani ecir terzinin misali olur bu sefer. O çırağın terziyle ilişkisi değil de işveren ile yani kumaş sahibiyle terzi, terzi arasındaki mı? diyaloğu ecir olarak Hı. düşünebiliriz. Bu durumda konuyu ikiye ayırıyor ulema. Bir terzi aldığı kumaşı kenara koydu Kendisi onda bir fiilde bulunmadan kumaş çalındı veyahut da helak oldu. Hmm. Veyahut da kendi fiiliyle keserken yanlış kesti veya dikerken yanlış, yanlış dikti ya. veyahut ütülerken yanlış ütüledi. Bu ikisi arasında fark vardır deniyor. Ee, Hanefi mezhebinde bu nokta e, İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah ile i̇mam Ebu Yusuf Rahimullah arasında farklı görüş olan bir mesele. Hmm. Ee, İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki, bu umumi olan ecerin elindeki mal emaminet kabilindendir. Kendi kusuru olmadan, kenarda beklemek suretiyle helak olursa, yani kendi fiilinden kaynaklı bir durum değil, Hı -hı. bu durumda ödeme sorumluluğu yoktur. Hı -hı. Yani buna göre örneklendirelim, siz tercihe işte değerli bir kumaşınızı getirdiniz. Bundan size bir cübbe diksin veya bir gömlek diksin diye terzi aldı kumaşı kendi kumaşları gibi muhafaza etti. Ama oldu ya akşam hırsız geldi kumaşları çaldı öteki müşterinin kumaşını da aldı gitti. Bu noktada i̇mam Azam Rahimullah diyor ki terzi bundan mesul değildir. Hmm. Ancak kendi amelinden kaynaklı bir işlem olursa, Keserken Kesme, yanlış çüreme, kesmesi evet. gibi bundan mesul olduğunu söylüyor. İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise diyor ki hayır efendim ister amelinden kaynaklı olsun ister amelinden kaynaklı olmasın yani kenarda duran hmm. olsun. O ki e, karşı taraf bu ürünü ona getirmiş. Bundan üzerinde işlem yapsın diye onu sadece bir muhafaza etmesine yönelik değildir. İş yapması üzerinedir ve aynı zamanda muhafazasına da bir itibarla bir yönelik vardır. Dolayısıyla bu kişi bunu ücret karşılığında yaptığı için kendi ameli olmadan da helak olursa ödemek zorundadır diyor. Hmm. İmam Ebu Yusuf Rahimullah ee, ki burada bir istihsan yapıyor ve kaynaklarımız da bu noktada İmam Ebu Yusuf'un görüşüyle hareket ediliyor. Ancak İmam-ı Ebu Yusuf bazı durumları istisna ediyor. Diyor ki kişinin kendi ameli olmadığı halde helak söz konusu olduğunda bu helak eğer AM'e tahallük eden bir işlem neticesiyle olursa yani umumi bir yangın gibi, kaçışı hmm. mümkün bir olmayan ser, şey. veya bir ser gibi, bir afet gibi veya bir terör saldırısı hmm. gibi bu nadirattan olan şeylerdir. Evet. Bu durumda mesul değildir diyor. Şimdi bu kurallar doğrultusunda soruya bakacak olursak, soru da diyor ki benim bir aracım var, otoparka, otoparka gidiyorum, ücret karşılığında aracımı otoparka çekiyorum. Şimdi otoparkçı ile bu kişi arasındaki diyaloğa baktığımız zaman bu bir icare aktidir, kira haklıdır. Peki otoparkçı sadece o yerini buna mı veriyor? Yani bununla mı taksis edilmiş? Hayır, bunun çalışanı değil bir başkası doğruya arabasını çekebiliyor. Evet. Dolayısıyla ecri has değil ecraam konumundadır. Hmm. Yani umumi ecir evet. konumundadır. Peki o elinde mal. O kendi dahliyle, yani kullanırken, orayı park ederken, ileri geri alırken vurması vesaire olması bu durumda ödeyeceği aşikardır, ittifakidir. Hmm. Gerek Ebu Hanife'ye göre, gerek i̇mam Bu Ebu Yusuf, Allah hepsine rahmet ah. etsin bu imamlarımıza göre böyledir. Ancak kendi ameli olmadan helak olursa Hmm. Yani akşam hırsız geldi, çaldı veya işte başka bir şey oldu. Bu durumda ise biraz önceki ihtilaf. İmam-ı Azam'a göre bir şey gerekmese de İmam-ı Ebu göre ödemesi gerekir. O ki para karşılığında. bunu hmm. Aslında Yapıyor. orada şöyle bir şey de diyebiliriz. Belki Ebu Hanife Rahimullah'ın ihtilafı burada da cari olmayabilir ödememe noktasında. Niye? Çünkü terzi misalinde siz kumaşı terziye muhafaza etmesi için vermiyorsunuz. Cübbe veya gömlek dikmesi için veriyorsunuz. Evet. Ama siz e, otoparka arabayı muhafaza, muhafaza etmesi için ya, verdiğiniz ya. için dolayısıyla orada her halükarda e, mala gelecek olan zararda ödemesi gerekir. Hmm. Ama bu zarar umuma tahallük eden biraz önce bahsettiğimiz gibi Sert, seldi, sınav, şuydu yan, veya evet. bu tarz olursa terör gibi bu e, İmam bu Yusuf'un da e, yani, e, kendi dahilinde olmayan anlamında bakılacak olursa bu noktada biraz daha müsamahalı davranmak gerekir. Tekim sualeden kardeşimiz diyor ki işte dolu yağdı dolu diyor. Yağdı, evet. Bu sebepten dolayı araştırımda hasar oldu. Bunu ona ödettirebilir miyim? Bu oysa şeyin muhafazasına tahallük eden bir durum değil. Yani muhafaza hırsızlığa muhafazadır. Yukarıdan gelecek olan yağmura muhafaza değildir. Evet. Ama şöyle bir şey olsa mesela ben kapalı otopark diye oraya çektim. Yani üzeri kapalı ha, diye bunu evet. yaptım. O ise benim arabamı açık yere koydu. Hı hı. Ee, o onun problemi veya kapalı yere koyma imkanı varken dışarı koydu. Yani muhafazaya yönelikte bir taksiri söz konusuysa tabii ki durum farklı olacak. O yüzden tavsiyemiz bu gibi durumlarda ikili münasebetle beraber e, bir bilir bir hoca efendiye sorarak her iki tarafı dinleyerek bir neticeye varmak. Yani tek taraflı bir şey söylememek. Biraz önce yapmış olduğumuz tafsilat bundan dolayı yani meseleyi bu şekilde de irdelemek gerekir. İcarenin umumu ve hususu olma yönleri vardır. E, amelinden kaynaklı e, helak olma, ameli olmadan helak olma noktaları evet. vardır. Buna göre farklılık olacaktır. Yani baktığımız zaman şimdi belki şiddeti dolu, dolu sebebiyle araca bir zarar oluştu. Bunun şimdi şeyini istiyorlar, evet. diyelim ki karşılığını vereceksin, yaptıracaksın diyor. Peki sel olsa mesela diyelim ki arabasını bıraktığı yerde şehirde sel olduğunda araçlar suyun içinde kaldığında da aynı şeyi isteyebilecek mi diye evet. e, onu isteyen kişiye de sormak lazım. Burada kendine biraz şey yapması lazım hocam sanki vicdanıyla da muhasebe i̇şte yani, yapması lazım. Bu umuma tahallük eden yani bir afettir bir semavi bir afettir hmm. kişinin dahliğinde olan bir şey değildir. Ama dediğimiz gibi dahliğinde olabilen yani ondan kaçışı mümkün olan bir durum olsaydı hmm. işte kapalı yeri varken kasıtlı olarak açığa bırakması veya uyarıldığı halde bu da önlem almaması vesaire gibi durum farklı. Ama normal açık otopark herkes arabasını çekiyor. Gece dolu yaldı. Taşla yağabilirdi. Ne yapabilirim evet. ki? Yani bu konuda elinde olan bir şey yoktur. Onun için bir Müslüman olarak evet. en güzelini yapmak lazım diyebiliriz. Bir diğer sorumuz hocam. Ben internet aracılığıyla bir araç aldım. Aracın sahibiyle pazarlık ettim ve araçta bir şey var mı yok mu diye sordum. Bana yok dedi ve ben de buna karşılık aracı satın aldım. Ancak bir vesileyle servise gittiğimde bana aracımın çamurluğunda boya olduğunu söylediler. Bunun üzerine aracı satan şahsa gittiğimde bu yaştaki araçlarda bu gibi boyaların önemi olmaz dedi. Ve benimle anlaşmaya yanaşmadı. Sorum şu benim ona ödemem gereken senetlerim var. Bu senetlerin bir veya ikisini ödemesem olur mu? Tabii bunun bilir kişilere soracağım ne kadar bir kesinti yapayım diye onu da öğrenerek kesinti yapayım diyor. Evet yani o kendince bir cezai müeyyide evet. uygulayacak e, satıcıya. Şimdiki bu konuda e, yine fıkıh kaynaklarımızda hıyarul ayıp dediğimiz hmm. kusur muhayyelliliği başlığında incelenir. Yani bir müşteri e, alıcı bir kişiden bir mal satın alacak olsa, satın aldığı malda kusura mutlalıyor olsa ne yapar? Bu kusur neticesiyle malı geri verme hakkına sahiptir. Ancak malı geri vermeyip malı kendinde tutarak e, satıcının onayı olmadan, rızası olmadan paradan kesinti yapma hakkına sahip değildir. Misallendirelim. Ben sizden bu bardağı satın aldım. Satın aldıktan sonra 10 liraya aldım ama bardak meğersem çatlak çıktı. Hmm. Vermek de istemiyorum. Çok hoşuma gitti bu bardak. Çatlak da olsa ben bunu vitrime koyacağım, kullanacağım. Ama diyorum ki ya ben bunu 10 liraya almıştım ama sen bana 2 lira daha ver. Bunu 8 liraya ben senden almış olayım diyerek seni icbar etme hakkına sahip değilim. Hmm. Sen bana şunu dersin. Getir bardağımı. Al 10 liranı. Herkes kendi yoluna devam etsin. Ama razı olursan, tamam ben ikileri ödemeye razıyım bu şekilde dersen karşılıklı rıza noktasında olacağı için bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Ancak burada şunu vurgulamak gerekir. Çünkü kardeşimizin ifadesinde, sual eden kardeşimizin ifadesinde araçta boya olduğunu söylüyor. Satıcı ise diyor ki bu model araçlarda böyle boya doğaldır olabilir. Yani aslında o şeyin kusur olup olmaması tartışmalı. Yani bir problem midir geri vermeyi gerekli kılan bir problem midir yoksa geri vermeyi gerekli kılan bir problem değil midir? Mesela bununla şey yaptığım işte. işim biraz önceden hocam biliyorum evet. bu bir problemdir. Şimdi o yüzden bizim burada şimdi hususi mesele üzerine değil de yine kurallar, evet, nahiyesinden konuya bakarsak daha hoş olur. Hanefi fıkhına göre bir insanın kusur sebebiyle malı geri verebilme hakkına sahip olabilmesi dört şartta Mütevakkiftir. Hmm. Dört şarttan bir tanesi eksik olursa kişi bunu geri veremez. Bu şartların birincisi aktin mutlak yapılmış olması. Ne demek mutlak yapılmış olması? Ee, şu demektir. Satıcı ben bu malı sana satıyorum ama malımın arkasında değilim herhangi bir kusur çıkarsa karışmam. Bu mal defolu mal da olabilir. Problemli mal da olabilir. Dükkandan çıktıktan sonra seni tanımıyorum. Şeklinde bir alışveriş yapılır ise müşteri de bu şartlarla malı alırsa artık kusurdan dolayı geri getirme hakkına sahip olmaz. Veya işte o bölgede o pazar defolu ürünlerin satıldığı bir ürün şeydir, reyondur. Evet, hı hı. Bilerek alıyorsunuz. Ha, defosunu görmediniz ama biliyorsunuz ki burada satılan ürünler defolu İllaki olabilir. defo var. E, dolayısıyla benim buradan dolayı geri verme hakkım yok. Karşı taraf bu şartla size satmış oluyor. Mutlak satış demek böyle bir şey konuşulmadı. Yani hı ben normalde bir malı alırken herhangi bir beyanda bulunmadıysam, satıcı da herhangi bir beyanda bulunmadıysa bu malda asıl olan kusursuz olmasıdır. Dolayısıyla satın aldıktan sonra ya emşerin bu malda sıkıntı çıktı dediği zaman bayi ya ben sana bu defosuzdur demedim ki deme hakkına Hı. sahip değildir. Çünkü asıl olan e, malın kusursuz olması her türlü ayıptan salim olmasıdır. Hı. O yüzden birinci şart aktin mutlak yapılmış olması. Hı. Yani berat şartıyla e, satış yani ben bu malımın arkasında değilim diyerek yapılmış bir satış olmamalı. Hı. İkinci şart aslında konumuzla alakalı bir şart veya isterseniz onu atlayalım. İkinci şartı biraz daha takdim edelim. Şöyle diyelim, ikinci şart müşteri satın aldığı maldaki o kusuru görmemeli, bilmemeli. Yani akit anında veya malı teslim anında görerek veya bilerek o malı satın almış olmamalı. Hmm. Çünkü gördüğün halde alıyorsan bu e, süküttür, Sükut ise rızadır. rızadır. Çünkü ihtiyacın olduğu bir yerde konuşma imkanı olduğu halde konuşmaman beğen kabilindendir. Hmm. Sen buna razı geldin anlamında olacağı için bir daha bu kusurdan dolayı geri getirme hakkına sahip olmasın. Evet. Demek ikinci şartımız o kusuru müşteri alım anında veya teslim anında mutlali olmaması gerekir. Görmüş olmaması gerekir. Üçüncü şart o kusurun... E, satıcının yanında var olan bir kusur olması gerekir. Hı -hı. Yani sen satın aldın, senin yanında bir kusur oluştu. Ama o kusur senin yanında oluştu. Satıcının yanında böyle bir kusur yoktu. Bu durumda yine geri verme hakkı olmaz. Hı -hı. E, o kusurun satıcının yanında da olan bir kusur olması gerekir. Hı -hı. Hatta burada biraz daha incelememiz gerekir. O kusurun sebeplerinin aynı olması gerekir. Yani satıcının yanında bir kusur oluşmuş, Müşteri satın aldı, müşteri de aynı kusur müşterinin yanında oldu. Hemen geri veririm değil. Acaba satıcının yanında tezahür eden o kusurun etkeni ile müşterinin yanında oluşan o kusurun etkeni aynıdır. aynı mıdır? Hmm. Aynı ise geri verebilirsin, farklı ise geri veremezsin. Evet. Mesela buna şöyle örneklendirelim. Diyelim ki ben hani siz araba işinden bahsettiniz, sizden bir araba aldım, sağlam diye aldım, herhangi bir şart koşmadık. Ee, arabaya binerken araba benim elimde işte ne deniyor ona? Ee, duraklama yaptı, işte tekleme, tekleme yapıyor yavaş. motoru topal çalışıyor Hı -hı. Ee, bu bir sıkıntıdır bir kusurdur sonra öğrendim ki meğer sen bu senin yanında da böyle çalışmış Hı -hı. Ha, o zaman bayinin yanında olan bir kusur geri verebilir miyim Hı -hı. bakılır benim yanında bu arabanın teklemesine etken ne idi Bainin yanında bu arabanın teklemesini etken, etken neydi? Örneğin benim yanımda işte benzinle pistik karıştığından dolayı böyle oldu. Senin yanında işte enjeksiyonları tıkalı olduğu hmm. için veya tam tersi yani farklı bir gerekçe. Evet. Bu durumda yine geri verme hakkım olmaz hmm. yani Ne kadar aynı, aynı görüntüde olsa bile gerekçeleri aynı olması hmm. gerekir. Yani e, üçüncü şart dediğimiz, müşterinin yanında zuhur eden kusur, satıcının yanında var olan kusurun aynı olması gerekir müşterinin geri verebilmesi için. Hı. Dördüncü şart konumuzla alakalı aslında kitaplarımızda ikinci şart Hı. olarak geçer bu ama özellikle ben sona bıraktım ki üzerinde duracağımız, o kusurun yani o maldaki vuku bulan, gözüken o aybın geri vermeye etken olan bir ayıp olması gerekir. Peki bunun tespiti nasıl olacaktır? Yani çünkü benim satın aldığım bir malda işte çizik olması bana göre bir problemdir ama Ahmed Efendi'ye göre değildir. Veyahut da hmm. Mehmet Efendi'ye göre problem değildir. Bir şeyin kusur olup olmamasını tahdit edecek olan kimdir? Burada da şöyle bir ayrıma gidiyorlar. Diyorlar ki o malın tacilleri katında yani o sektörde diyelim. Hmm. O bahsettiğimiz kusur fiyatın düşmesine etken ise o zaman kusurdur. Sana göre bana göre değişmez. Evet. Ama o tacirlerin katında yani o sektörde o malın fiyatının düşmesine etken değil ise ya ben bunu istemiyorum bu bana göre kusurdur demenin önemi yoktur bu kusur değildir. Hı hı. O yüzden e, hani kardeşimizin işte e, boyalı çıktı diyor. Satıcı da diyor ki bu model arabalarda bu şekilde boya olabilir. Yani aslında anlaştığımız kadarıyla bu ikinci el bir araba. Hı -hı. Belki modeli de eski bir model araba. Hı -hı. E, burada gerçekten ehli hıbre dediğimiz yani işte sektör nedir? Otomotiv sektörüdür. Hatta belki otomotiv sektörün içinde de kendi nevilleri de vardır. Hı -hı. Yani bir iki yaşında araba işi yapanlar ayrıdır. İşte e, klasik araba işi yapanlar farklıdır. Hı -hı. İşte yerli araba işi yapanlar belki daha farklı olabilir. Bunu bularak yani o malın tacirleri katında evet böyle bir model arabada işte şöyle bir boyanın olması fiyata düşmesine etken midir değil midir? Bunu soracağız ki sorduk diyelim size. Siz de diyorsunuz ki ben de bu işin içindeyim. Bu bir etkendir. Evet. Orijinal boyalı bir arabayla orijinal boyalı olmayan bir araba arasında fiyat farkı olur. O zaman bu bir kusurdur. Bayinin bu kusur değildir demesinin önemi yok. Eğer müşteriye satın alırken bunu dememişse, müşteri bunu bilerek de almamışsa o takdirde geri verme hakkına sahiptir. Hmm. Peki geri vermeyip fiyattan kesinti yapabilir miyim? Bu durumda bayinin rızasını alması gerekir. Hmm. Yani bayi eğer kabul ederse tamam bana şu kadar ben sana geri ödeme yapayım veyahut da bana olan borçlarından şu kadarını sileyim derse yani her iki tarafta bu noktada hemfikir olursa bir sıkıntı olmaz. Evet. Ama hem fikir olmazlarsa yok ben tek taraflı olarak nostasa verecekli bir konumdayım. Borcum var ya vermiyorum oraya sayıyorum demek yetkisine sahip olmayacağım. İlla karşı tarafın rızasını almam gerekecek. Evet. Şimdi bunu niçin böyle söylüyoruz? Çünkü malda vuku bulan o ayıp dediğimiz o kusur dediğimiz şeyin kusur olup olmaması biraz algıyla da alakalı. Evet. Yani kişilerin bulunmuş olduğu iklimle, öfle alakalı, evet. alakalıdır. Hı -hı. Biz bu konuları okurken medresede talebe arkadaşlarla beraber daha önceden ticaretle iştigal eden talebelerimizden biri yurt dışında bir örneklendirme yaptık, hoşumuza gitti. Yani bu konuyu anlatırken o bir nevi meselenin paratiğini yansıttı. Hı -hı. Dedi ki, hocam dedi ben gördüm ki Türkiye'de ee, bir arabanın ikinci el arabadan bahsediyor. Motorunun yapılmış olması, yani sıfır bir motor yapılmış olması, işte rektefiye düşürdü veya hmm. buydu neyse, bu bir düşüklülüktür. Evet. Yani bu insanlar katında araba için bir ayıp olarak hmm. bakılır, fiyatın düşmesine etkendir. Oysa bizim bölgede diyor, o yurt dışında, bu ikinci el şey. araba için iyi bir şeydir. Hmm. Niye sıfır motor araba alıyorsun? Yani evet. yeni yapılmış bir motor yani biz bunu özellik olarak söyleriz. Burada ise varsa bile insanlar bunu gizlemeye ihtiyaç duyuyor. Demek ki bakın bu tamamıyla ayrıca. Tamam. Yani Boya da da aynı şey mesela hocam. Boya Mesela Türkiye'de bizim ülkemizde bir kusur olarak gözüküyor. Ama mesela Almanya'dan oradan buradan gelip burada arabasını yaptırıp götürenler var yurt dışına. Evet. Tertemiz yaptırıyor. Orada neden diyorum böyle yaptırıyorsun? Arabanı boyatıyorsun bir de komple boyatıyor. E temiz olduğu için diyor orada daha çabuk satılıyor diyor. Evet, orada yani. kusur olmuyor yani. Demek ki bu neyle alakalı? Yani mesela fiyata endeks olması için fiyata endekse arz ve taleptir. Hmm. Yani talep hangi yönde olursa arz da o yönde olacaktır. O yüzden o malın, o şeyin kusur olup olmaması yapıldığı, ticaretin yapıldığı o iklimde o coğrafyada o malın tacirleri katında vereceği beyana göre hareket edilecek. Hmm. Madem ki bu kardeşlerimizin arasında böyle bir ihtilaf varsa dediğimiz gibi ehli hıbriye sorulur, bilir kişiye sorulur. Bu fiyata etken midir değil midir ona göre bir yol haritası çizerler inşallah. Evet. Hocam bir diğer sorumuz da e, biz iki erkek, iki kız, dört kardeşiz. Dört sene önce babamız vefat etti ama erkek kardeşlerle babamız saken bile hem ana babamız hem de bizim aramız pek iyi değildi. Miras kalınca daha kötü oldu. Onlara açıkça bize bakmayacaklarını söylüyorlarken ve abdest, namaz, oruç, din neredeyse hiçbir emrini yapmazken miras konu olunca İslam'a göre paylaşmak gerektiğini söylüyorlar. Biz ise medeni hukuka göre paylaşım istiyoruz. Çünkü ileride muhtaç olursan benim kapıma gelme sakın diyorlar. Böyle bir durumda medeni hukuka göre miras paylaşımında kızlara mesuliyet olur mu ne yapmalıyız? Bir de babam sağolumda onlara nakit para verdi, kredi çekler hem de birkaç kere. Annem birer daire sattığı parasını verdi. Ee, o da birden fazla kredi çekip nakit para verdi. Ee, biz kızlar, hanı babamızı böyle bir günah sokmadık. Böyle olunca durum ne olur diye sormuşlar hocam. Tabii e, sualin içeriliğinden anladığımız e, bu kardeşlerimizin e, bir kıyaslama metodu var. Diyor ki evet İslam fıkhına göre kız erkeğe nispette yarım hisse alır. Hı hı. Ancak e, hoca efendiler e, veya kaynaklarımıza baktığımız zaman bu noktada bazı gerekçelerden bahsediyor. Niye erkek iki alıyor da kız tek alıyor? Çünkü o kız bakmakla mükellef değildir. Aksine bakılmakla e, birileri mükelleftir bu kızlara. E, tabii ki bunlar eğer bekarsa netice itibariyle abileri buna bakacaktır. Bunların maaş etine, abileri üstlenecektir. Bu sebepten dolayı hisseleri azdır. Ama diyor ki bizim abilerimizin bu manada bir mahareti yok veya da böyle bir taahhütleri yok, aksine bakmayacaklarını söylüyor. Kapıma gelme diyor. Kapıma gelme diyor. Dolayısıyla kendilerince şöyle bir çıkarımda bulunuyor. Yani onun iki pay alması beni bakmasından dolayıydı. O ki bakmayacaksa demek ki iki pay almaya hakkı da yoktur. Hmm. O zaman ben normal bana düşen, yani iki, bir, ikiye bir olarak değil de bire bir olarak meseleyi yani. paylaşsam haklı olur muyum diye soru soruyor. Evet. Burada meselenin kaçırıldığı nokta şudur. E, illet ile hikmet arasında fark vardır. Yani bir hüküm vardır. Bu hükmü gerekli kılan şeye illet derler. Ancak bu hükmü izah edebilme adına, yani akla yaklaştırabilme adına belki bazı hikmetlerden de bahsedilebilir. Ama hüküm hikmet üzerine bina edilmez, illet üzerine bina edilir. Bir hükmün birden fazla hük e, hikmeti olabilir. Bu o hikmetin bulunmaması hükmü kaldırmaz. Evet, velide kerimistü haddül ünseyyen dediğimiz, yani iki kıza bir erkeğe iki pay verilmesinin hikmetlerinden bir tanesidir bahsettiğimiz bir olay. İşte erkek bakacak ama hı hı. kız bakmayacak. Ama hüküm bunun üzerine bina edilmemiştir. Bu bir hikmettir, illet değildir. Hı. Dolayısıyla böyle olmaması durumunda hüküm değişir demek yanlış, yanlış. bir istidlal olur. Her halükarda çünkü bunu bizatihi Kur'an nasıl beyan etmiştir. Feraizde, miras hukukunda erkeğe verilecek olan hisseyle kıza verilecek olan hisseyi Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde, açık bir dille ifade etmiştir. Hı. Dolayısıyla burada benim abim şöyleydi, böyleydi diyerek farklı gerekçeler sunmak suretiyle bu açık olan nasla muhalefet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Tabi işin diğer bir tarafına baktığımız zaman ya bakmayacak, kapıma gelmeyecek gelmesin dedi, aksi olabilir bakabilir veya tam tersi bakacağım deyip de Bakmayan. bakmayabilir. Bunlar üzerine bir hüküm bina etmekte doğru bir şey değildir. Bu kardeşlerimize demememiz gereken evet abilerin İyidir veya kötüdür, dindardır veya değildir. Bu önemli değil. şerif Şerif'in sana vermiş olduğu bir hak vardır. Hı hı. Bu hakkın ötesinde bir hak talep etmek, karşı tarafın onayı olmadan bunu işte devletin arkaya alarak, netikim günümüz hukuk sistemi de bu noktada kıza hak veriyor. Hı hı. Sen onu kendine referans alarak, bir mukavemet olarak görerek, karşı taraftan bu hakkı almak zulümdür. Hı hı. Ve e, hakkın olmadığı bir şeyi almış olursun ki bunu kendince e, vicdanen kendine rahatlatmanın fıkhen onu sana helal yapma anlamı taşımazsın. Yani sebepte bu, bulamazsın. Sebepte bulamazsın. Her halükarda kızın alacağı hisse bellidir. Abinin kendi gönül rızasıyla verir durum farklı. Yani burada diyor ki işte babamızın hali hayatındayken bunlar babamızdan çok aldı ama biz almadık kredi çektirdi şöyle yaptı veya böyle yaptırdı işte kredi günah düşürdü o konulara girmek sizin. vele ki mubah yolda olsa dahi eğer baba hala hayatta verdiyse vermiştir. Onu daha sonradan siz mirastan mahsup etme hakkına sahip değilsiniz. Evet. Ha, baba bunu yapmakla doğru bir şey mi yaptı? Tabii ki hayır. Çünkü e, evlatları arasında yani hayatta olan bir baba hayatta olan evlatlarına eğer mal veriyorsa eşit vermelidir. Yani harici bir etken yoksa, harici bir gerekçe yok ise sadece birinin erkek olması, birinin kız olması veyahut da işte birinin küçük olması, büyük olması gibi bir takım etkenleri ileri sürerek ben birine diğerinden daha fazla veriyorum demek hukuksal olarak sahih olsa da indallah'ta caiz değildir. Bundan dolayı kişi günahkar olur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktadaki hadis-i şerifini daha önceden burada defalarca ifade etmiştik. Bu şekilde yani çocuklarından birine mal verip de e, diğer çocuğuna vermeyen bir babaya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahitlik yapmasını talep ettiği zaman ''İnni la eşhedu ala cevrim'' buyurmuştur. ''Ben zulme şahitlik etmem.'' Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu zulüm olarak nitelendirmiştir. Bir babanın evlatları arasında ayrımcılığa gitmesi, birine fazla birine eksik vermesi ama yaptı. Yaptı. Onun vebali ona aittir. Dolayısıyla bu saatten sonra, yani baba ahirete intikal ettikten sonra evlatlar kendince, tabi az olan evlat, aslında fazla olan evladın bu yanlışı düzeltmesi güzeldir, evet. yapması gerekendir. Belki vicdani olarak bu ona terkin edilmelidir. Ama zulme uğrayan diyelim, azalan diyelim. Yani nasılsa benim şu anda elimde bir hakkım var. Onu kullanarak elinizden mirastan ben bu adaleti sağlayayım demesine fuken müsaade edilmez. Evet ortada bir zulüm vardır ama o zulmü yapan başkalarıdır. Ondan dolayı günaha girmiştir. Ve kural vardır ki zarar, zarar ile izah edilmez. <Gülüyor> Yani sana biri zarar veriyorsa o zarar izale edilir. Ama sen o zararı karşı tarafa zarar vererek izale evet. edemezsin. Dolayısıyla burada bu kardeşlerimize dememiz gereken şeri şerifte size verilmesi gereken hisse neyse bununla iktifa etmelerini söyleriz. Şimdi şunu sorayım hocam burada hemen. Parantez içinde. Şimdi kardeşlerimizin böyle bir durumu oldu ama mesela mal paylaşım oldu. Miras dağıtıldı. Erkek kardeşler Mirastaki bütün malları aldılar. Ee, mesela diyelim bir araç var. Ticari taksi var. Aldılar bu ticari taksiyi kendileri kullanıyorlar. Veya normal ticari olması normal bir araç. Aldılar bunu kendileri kullanıyorlar. 10 yıl kullanırlar, 15 yıl kullanırlar Veya daireleri var. Bu o daire... Vefat da ettikten sonra? Ettikten sonra. Ondan sonra ev var. Evi aldılar. İşte kendileri otururlar veya kiraya verdiler. Bu şekilde bunu da kullandılar. 10-15 yıl boyunca kullandılar. Burada kızlar şunu diyebilir mi? Biz 10-15 yıl boyunca bu ticari araçtan veya evden veya dükkandan herhangi bir şekilde veya tarladan herhangi bir şekilde bir gelir almadık. İşte bu zamana kadar almamız gereken para şuydu, bunu da bize vermiyorlar. Vermedikleri için biz işte e, devletin vermiş olduğu sistemle hareket ederek birebir bir alsak bu şeyimizi karşılayabilir miyiz diye sorsalar. Onlara i̇şte, ne deriz e, hocam? Sizin tabii şu andaki sorunuz aslında bizim biraz önce işlediğimiz konudan biraz daha farklı evet, bir farklı. mecraya geçti. Hı -hı. Çünkü bizim istediğimiz konuda problemli olan baba idi. Hı hı. Yani zulmü yapan baba Babaydı. idi ve o öldü gitti. gitti. Ee, hukuksal olarak yaptığı da geçerlidir. Hı hı. Ama şimdi bahsettiğimiz baba vefat ettiği geriye bir mal kaldı. O malda erkek kardeşler diyelim hı hı. veya büyükler veya kardeşlerden bazıları nüfuzunu kullanarak diğer kardeşlere mal vermedi. Evet. Ve kendisi kullandı. Hı hı. Ve buna da diğer kardeşler razı olmadı. Evet. Onay Ama vermedi. Ses çıkartamıyor. Ses çıkartamadı, çıkarmadı değil de çıkartamadı. çıkartamadı. Evet. Gerek mahalle baskısı, gerek aile baskısı, e, gerek farklı bir takım etkenlerden dolayı rızalarıyla ile bunlarda feragat etmedi. Hı. Bu durumda ortada bir zulüm var tabii ki. Yani burada zulmü yapan da nedir? Kardeşlerden bir tanesi. Yani diğerinin hakkını vermeyen kardeş. Şimdi öteki de diyor ki ya bana bir hak doğdu. Ben burada miras hukukuyla e, resmiyette alabilmem gereken bir hak doğdu. Burada ben şimdi tam alayım. Onu ona mahsup edebilir miyim? Hmm. Elbette burada zulüm e, zulüm ile izale edilmiş olmadı. Zulüm kaldırılmış oldu. Hmm. Yani benim senden alacağım var. O alacağımı sen bana vermiyorsun. Ben bir şekilde o alacağımı senden alabiliyorum. Elbette şer işerip bu alacağımı senden almama bana müsaade eder. Yeter ki alacağımı senden alırken sana zulmetmeyeyim. Ha fazla almayayım. Yani neyse oradan onu ama tabii burada yani şöyle bir hesap etmek de doğru olamayabilir. İşte bu şu kadar yıldan beri o kullanıyor bundan şu kadar para kazandı kazandığının şu kadarı da bana ait olması gerekir o zaman ben de bunu o kadarını alabilirim şeklinde değil de biraz daha çünkü kazanç evet sizde bir araba vardı veya bir dükkan vardı o dükkanı kullandınız ama dükkan o kazancı vermedi sizin ticari kabiliyetiniz veya evet. Mevla siz onu nasip etti bana verseydiniz veya dükkanı bölseydiniz belki ben o kadar kazanç elde edemeyecektim evet. etmiş gibi kabul edilerek onu siz bizden aldınız Değerlendirilerek o farkı almam doğru olmaz. Heh. Ama işte sen bu kadar zamandan beri bu malı benim kullanmama engel oldun. Ee, Şimdiki ise bu malın yine şu kadarını alıyorsun diyerek orada belki bir menfaatinin tazmin noktasında hmm. ki mütekaddim Hanefi'ye göre her ne kadar menfaatin tazmini noktasında fetva olmasa da müteahhir bu noktada biraz daha genişlik Getirerek karşı taraf zulmen benden bir malı gasp etmiştir ve ben şimdi o malımı alabiliyorum ona menfaatinde tazmin ettirebiliyorum. Ama dediğimiz gibi bu menfaat kara yönelik bir menfaat Hı -hı. değil de mevcut olan malımın menfaati yani kira bedeli gibi. Evet. Bu şekilde bunu hesap ederek adil bir tarzda farklı bir şekilde alabiliyorsa tabii ki alsın yani deriz. bunu düzgün bir şekilde bilen bir kişiyle de oturup hesabını güzel bir yaparak, yapmak hangi, lazım. Bir daire, yani zulmü bertaraf edecek ama zulmederek değil. Evet, yani bir dairenin o sene içerisinde mesela kira bedeli diyelim ki bin lira bir değeri var hocam. Onun kaçta kaçı senindi? Bunları hesaplayarak Hı -hı. bunu yapmak lazım. Bir diğer sorumuz hocam. Ben haftada günübirlik Bursa'daki şantiyemize malzeme götürüyorum. 215 kilometre namazlarımı sefer olarak mı kılmalıyım diye sormuşlar. Şimdi e, sefer meselesinde bir insanın asli vatanı vardır, oturduğu vatanı vardır, ikamet ettiği vatanı vardır. Bir de çalıştığı yer vardır. Anladığımız kadarıyla şantiye tabülünü kullandığına göre bu kardeşimizin memleketi yaşadığı yer, İstanbul olduğunu varsayacak olursak bahsettiği yer, yani uzak seferi olan bir mesafede işleri var. Hı. Orada şantiyesi var, oraya gidip geliyor. Hı. Belki de orada geceliyor. Evet. Bu durumda itibar gecelediği yani asıl evinin bulunduğu yer mi yoksa işinin bulunduğu yer mi? Hı. Bu, e, bize şu şekilde de sual olarak gelmişti, e, hani bu şantiye belki geçici bir iş, çünkü inşaattır, bugün orada yapar, yarın başka yerde yapar. E, diyorlardı ki, bizim işte İstanbul'dayız, bizim evimiz, barkımız, her şeyimiz burada, ama işte falan yerde bizim fabrikamız var. E, falan yer dediği ise, bulunmuş olduğu ev ile arasındaki seferi bir mesafe, hmm. iş yerimiz de orası. <gülüyor> İşte o fabrikayı niçin orada? Farklı etkenlerden dolayı. Yani tarlalar vesaireleri olduğu için oradan toplama yapılıyor. Hı. O yüzden vesaire. Ve ben e, her hafta fabrikaya gidiyorum. Veya gittiğim zaman e, kalıyorum. Oraya kendime ona göre e, bir odam var benim orada. Ama benim evim burası. Hı. Bu durumda fabrikama yani iş yerime gittiğim zaman mukim miyim, misafir miyim? Bu konuda İbn-i Bahru Raik isimli eserinde de bunu dillendiriyor. İtibar kişinin evinin olduğu yerdir. Yani evim diye tabir ettiği. Meskenin diye tabir ettiği, ailesinin oturttuğu yer neresiyse orasıdır. Çalıştığı yer veya iş yeri olarak değil. Hmm. Ki nerede kaldı bu e, şantiye tabirini kullandığına göre bu geçici olan yerlerdir. Yani bir nevi memuriyet gibi. Hmm. Dolayısıyla bu kişinin oraya gidip gelmesinde yol seferi bir mesafe ise yolda da seferidir. İş yerine gittiği zaman orada da seferi olacaktır. Eğer 15 gün veya daha fazla kalmayacaksan. Hmm. Evinde velev ki 15 gün kalmasın hiç. Yani devamlı bu git gel yapsın. Hmm. Ee, yani hiçbir zaman evinde 15 gün kalma konumuna sahip olmasa da herhalükârda evi memlekettir, vatanıdır. Orada bir günlüğüne dahi gelse orada yine mukim olacak. Hmm. Ee, gününün fazlasıyla geçirdiği veyahut da haftasının fazlasıyla geçirdiği yer olan iş yerindeyse seferi olacak. Hocam bu seferi mesafeler hep karıştırılıyor. Yani ben nereden itibaren seferi sayılıyorum diye herkes bunu defalarca belki anlatık ama yani bir karıştırma aslında oluyor. Aslında burada şu var. E, kaynaklarımızdaki ifadeler belli. Bulunmuş olduğu şehrin evleri nihayete erdiği andan itibaren seferlik e, mesafesi başlayacaktır. Yani oradan 90 kilometrelik bir mesafe. Yani seferlik hükmünün başladığı nokta aynı zamanda seferlik mesafenin başladığı nokta olacak. Ancak bu dediğiniz İstanbul gibi... Hmm. Ee, yani birçok ilçelerin birbirlerine girmesiyle adeta bir ülke haline gelmiş. Evet. Büyük şehirlerde bir problem çok karşımıza yani. geliyor. Burada biz e, İsmaila'da e, bizim fetva komisyonunda yaptığımız istişareler neticesiyle e, hatta e, birkaç 2 ay önce de bu konuyla alakalı yine bir araya gelmiştik. Şöyle bir netliğe bağlamıştık. Yani kargaşalığı önleyebilmek adına. Bunu daha önceki programlarda da aslında dillendirdik. Köprüyü baz alabiliriz. Yani yaka itibariyle hı hı. Avrupa'da oturan bir kimsa Anadolu tarafına gideceği zaman orada köprüden itibaren yani köprüye girmeden orada kilometreyi sıfırlar. Oradan sonra gideceği yerdeki hı ise hı. mesafe 90 veya üzeri ise bu kişi sefer olarak hükmü başlayacaktır. Karşıdan da buraya geçen? Aynı şey o müdür. Yani zaten. köprüleri ayrıcı tamam. olarak değerlendirebiliriz. Biz mesela bazı hani memlekete gittiğimiz zaman Rize'den çıkıyoruz mesela. İşte Trabzon'a gidiyoruz veya Giresun'a gidiyoruz. Hani gün içerisinde gidiyoruz, tekrar geri dönüyoruz. O durum farklı ama burada şimdi sizin Rize memleketinizin olduğu düşünelim. Evet. Yani siz orada zaten bu kimsiniz. Evet. Oradan günü birliğine Trabzon'a gidip geliyorsunuz evet. diyorsunuz. Peki, mesela e, gezmeye gidiyorsunuz, ana, yani e gidiyorsunuz, Trabzon Rize kaç kilometre? 100 kilometreden fazla. Seferi bir mesafe. Evet. Tabii Rize dediğimiz zaman Rize'nin merkezi ayrıdır, köylere ayrıdır. Hı -hı. Eğer bir köyünde oturuyorsanız, sizin için köylerinin evlerinin bittiği noktadan itibaren başlar. Yani küçük yerlerde bunu tespit etmek daha daha kolaydır. Hı. İstanbul'da bir sıkıntılıdır. Mesela Rize'nin son köyü. Mesela Ofla bitişik olduğu yer midir? Yok öyle demeyelim. Mesela Hı. şöyle söyleyelim. Rize bir ildir. Evet. Onun ufak ufak ilçeleri var Hı -hı. veya köyleri var. Siz bir dağ köyündesiniz diyelim. Evet. Velev ki Rize'nin iş tarafındasınız yani. Hı -hı. Ama sizin köyle merkez arasında seferi bir mesafe olmasa da bir inkıta var, bir kesiklik var. Evet. Galve miktarı dediğimiz, bir ok atı miktarı dediğimiz bir boşluk var. Hı -hı. Sizin için sizin köyünün, evlerinin son ev var ya, Hı -hı. o ev bittiği andan itibaren sizin için seferlik zamanı veya da Şu. kilometre başlayacaktır. Hmm. Böyle ki Rize merkezin içine girmiş olsanız bile. Evet. Yani oradan itibaren 90 kilometrelik bir hmm. mesafe. Veyahut da... İstanbul'dan gidiyorsunuz oraya. Daha köyünüze, yani memleketinize, vatanınıza girmeden... E, ...şehir merkezinde namaz kılmanız gerekiyor. Yani Rize il sınırlarına girdik, Ki... burası bizim ilimizdir demenizin bir manası değil. Hı -hı. Kendi köyünüze girmedikçe, yani köyünüzün o ilk evine girmedikçe... ...arada tabii boşluk Hı, olan boşluk yerlerden olabilir. bahsediyoruz. Evet. O zaman hala seferlik devam ediyor. Bir de hocam seferiiz ya mesela. Seferi giderken, yani biraz yarım saat daha yol gitsek mesela mu kim olacağız? Kendi yerimize varacağız. Orada seferi olarak namazımızı kılmamız mı lazım yoksa gidip? Şimdi lüzumiyetle alakalı herhangi bir lüzumiyetten bahsetmek Hı -hı. doğru değil. Ancak e, bu gibi ihtilaf edilebilen Özellikle seferin başlama noktası, bitme noktası, hmm. şehirlerin birbirlerine karışma noktası gibi bazı etkenlerden dolayı iki mi dört mü kılmam gerekiyor şeklinde tartışmanın olacağı yerlerde dört kılmak ihtiyattır. Hmm. Yani o ki madem bir ihtilaf varsa bir yarım saat daha gir namazını tam kıl. En azından herkese kimseye göre bir problem oluşmaz. Yani Bursa'dan çıktık mesela yaz sezana okundu yolda. Ya, ama diyelim ki bulunduğun yerde cemaatle kılacaksın. Ama evine geldiğin zaman münferiden kılacaksın. Hı hı. Elbette cemaatle cemaat, seferi ikna. olarak kılmak tabii ki evladım. Ama mesela yolda gelir kendilik ya camiye durup namaz Kılayım mı yoksa eve gidince mi kılayım dediğimiz anda? kişinin kendi ihtiyarındadır. Tamam. Eğer bir kerate bırakmayacaksa. Yani bir iftaliyet falan da söz konusu değil, değil mi hocam? Evine geç kalma noktasında yani şöyle söyleyeyim. Geç kalacak, hmm. gecenin üçte birini aşacak mekrub bir vakte girme hmm. söz konusu olmayacaksa. Evinde mukim olarak kılması güzeldir. Tamam. Hocam. Ama orada da kılsa hiçbir mahsuru lazım gelmez. Evet hocam. Yine biraz şey yaptım hocam herhalde sorulara katkı bulunca zaman çabuk geçti. Ee, son olarak dua, dua babına neler söylersiniz hocam? Allah Teala zilleti hakkımızda hayrı nasip etsin Anladım. inşallah. Şerlerden cümlemizi emin etsin diyelim. Anladım. İnşallah birbirimize dua edelim. Allah razı. Olsun. Dua kalpte olan şeydir. Hı. Çünkü e, birçok insanın kalbinde var olan bir takım sıkıntıları, bir takım maruzatı vardır. Bunları belki dillendiremiyordur. Ama gıyabi olarak işte ya Rabbi Suat kardeşimizin ne hayır istekleri varsa sen onu ihsan ele de içimden dua etsem. Amin. O da aynısını benim için, o işte kardeşlerimiz için olursa, gıyabi yapılan duanın makbul olması esas alınacak olursa bu güzeldir. İnşallah bu noktada birbirimize yardımcı olalım. İnşallah. Bizi dinleyen kardeşlerimizin de tabii bir takım sıkıntılar olanlar vardır. Hı. Rabbim onların da sıkıntılarını hala sanevesin. Gönümlerinde var olan istekleri hayır doğrultusunda onlara ihsan evesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Ben Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz vaktimizin sonundayız. Suç için insa etsem affola. İnşallah e, nasıl kısmet olursa bir dahaki programımıza yine sizlerden gelen sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Sizlerle sorularınızı ilmihalet.lalegül.tv.com.tr ve yine lalegül.tv whatsapp üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız ilmihal.com.tr sayfasını veya lalegül.tv'nin ilmihal programı sayfasına ziyaret ederek daha önceki programlarımıza ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hepiniz Mevla Emanet Olun. Hoşçakalın efendim.